Economie, ecologie. <gülüyor> <gülüyor> Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bugün 1 Mayıs, yine İstanbul'da çok sıcak saatler yaşanıyor. Öncelikle bütün dinleyenlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor olalım. Bugün Mahir'le birlikte stüdyoda E, ...yiz ve e, aynı zamanda Yeşil Dalga e, programcılarından da Gökşen Şahin bizimle. Gökşen hoş geldin hoş programımıza. E, biraz sonra yine bizim e, ekonomi ekoloji e, programcılarımızdan... E, ...aynı zamanda Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocağa bağlanacağız. Kendisi erken saatlerden beri e, Taksim'le meydan civarında. Sabahtan beri neler olup bitti? Şu anda Taksim meydanında neler oluyor... Kendisi bize aktaracak. Serkan yayında mı şu anda? Serkan merhaba. Merhaba Pelin iyi yayınlar. Teşekkürler. nasıl Sabah saatlerinden beri nasıl bir atmosfer vardı Taksim meydanında? Biraz dinleyicilerimizle oradaki havayı paylaşırsan seviniriz. Tabi sabah çok erken saatlerde ben Taksim meydanına ulaştım. Ee, şu anda da İstiklal Derdisi'nden gelip Galatasaray Meydanı'na doğru geldim. Hakikaten burası e, şu anda dünyanın merkezi gibi bence. Buraya ulaşmak e, hakikaten çok zor. Çünkü e, diğer yerlerde de gezdim. E, Beşiktaş'ta, şu anda olayların devam ettiği Beşiktaş'ta, e, Şişli'de falan diğer arkadaşlarımla da konuşuyorum. E, oralardan buralara normal bir vatandaş... Olup da gelmek çok zor. Birkaç evet. tane otele gittim. Otellerin müşterileri dair e, otel görevlileri eşliğinde meydana girip çıkıyorlar. Meydanın her tarafında yani kademeli olarak e, güvenlik bariyerleri var. İşte ilk, ilkinden geçsen bile ikinciden geçemezsin. Üçüncüden geçmenin imkansız. Hı hı. E, bu şekilde bir e, tedbir almışlar. İstihar cadisi tamamen boş. Meydan tamamen hı hı. boş. Hı hı. E, polislerin resmi sivil polislerin ve özellikle söylüyorum sarı basın kartı. Hmm. Ee, gaz sahibi gazetecilerin dışında neredeyse hiç kimse yok. Ee, esnafın çoğu e, şu an istikrar cadisini daha önce hani kapatılır da bu şekilde olurdu ama esnaf dükkanını kapatmazdı. Ee, neredeyse her 10 dükkandan bir tanesi falan açık. O bir hmm. açık olan restoranda da polisler ve gazeteciler işte bir şeyler yiyip içiyorlar. Onun dışında Ee, hemen hemen kimse yok. Hı hı. Ee, i̇lk müdahaleler hani bunu yayında söyleyebildiniz ve bilmiyorum ilk müdahaleler Beşiktaş'ta başladı. Eee evet. sabah Ok Meydanı'nda başladı. Sabah ilk e, en erken saatine saat 8 gibi falan oradaki eee gazlı bir müdahale oldu. Daha sonra Beşiktaş'ta başladı. Eee şu anda bildiğim kadarıyla Mecidiyeköy tarafında ben bir yandan da polis telsizini dinliyorum. E, e, kentte kampta şu anda neler oluyor her taraftan. Ee, bir bilgi akışı da sağlayabiliyorum kendime. Meclis Diyokun girişinde e, bir hareketlenmeler var. Polis oralarda güvenlik güvenliktedir almış durumda. Bir müdahale olursa yani şişli diz binası oraların çok öncesinde başlayacak oradaki müdahalede. Evet. Ee, Taksim meydanının meydanın içinde. Bir yoldan, yani yolun karşı tarafına geçmek bile e, epey güç, farklı noktalarda açıklıklar var. Mutlaka bu açıklıklardan geçmeniz gerekiyor ve her açıklıkta da mutlaka bir kimlik sorgulaması hmm. yapılıyor. Yani bütün sokak ee, başları polisler tarafından tutulmuş durumda şu anda. Istikler, bütün istiklerden ve... de, tabii tabii e, ara sokaklarına inen sokak başları. başları. Dışında geçmiş senelerden farklı yani sokağa çıkan yerde var ama sokağın başladı. arka taraflarda da yine bir e, bariyer yok ama güvenlik sorgulaması, polisler var. Yani bariyere kadar ulaşana kadar bile bir sorgudan geçecek insanlar. Yani şu anda tamamen bir e, olağanüstü hal var. E, Galatasaray meydanında şu anda benim bulunduğum yerde onlarca e, sivil ve resmi polis otosunun dışında Toma, ambulans, akıllı tabir ettiğimiz bir müdahale aracı, iş makinesi, e, tomalara takviye amaçlı su getirmek için bulunan su tankerleri, e, polislere erzak taşıyan ve mühimmat taşıyan e, sivil kamyonetler. E, sadece bu, şu anda bu, böyle bir manzara var burada. Hakikaten yani şu... Tam bir savaş yılına... alanı manzarası yani. Yani evet, bir sıkı böyle. yönetim, sıkı evet. yönetim hali var. Evet. Geçmiş yıllardan çok daha fazla tedbir alınmış. İstiklal Caddesi neredeyse e, şu an polisler volt atıyor durumda. Hı -hı. Kimi köşede çay içiyor, e, kimi dinlenmeye çalışıyor. Olup tabi yani çok erken saatlerde buraya geldiler. E, gazeteciler ve polislerden oluşan bir durum var şu anda. Evet. Tabii Peki gazeteci uzanan, katılımı e, ne durumda? Herhalde çok, çok yoğun. Çok fazla tabii. Herkes, her köşe gazeteci de gazeteciler. Tabii hibancı gazeteciler de çok fazla. Benim tanıdığım birkaç tane arkadaşımı gördüm. Sırf 1 Mayıs İstanbul'da e, nasıl kutlanacak haberini izlemek için gelmişler. Hı hı. E, ama yani özetle şunu söyleyebilirim. Bu sene diğer yıllara yasaklı olan yıllara göre çok daha fazla bir güvenlik tedbiri var. Güvenlik çemberlerinin e, çapını iyice genişletmişler. Çok kademeli bir e, güvenlik var. Ee, ben buraya aslında bir istifaya atıp geldim. Ee, İnsan Hakları Derneği'nden bir grup dernek binasından çıkıp istiklale gelecekti ama daha binadan çıkar çıkmaz 10 kişilik gruba müdahale edildi ve e, dağılmak zorunda kaldılar. Yani 10 kişilik gruba bile evet. e, müsaade evet. edilmiyor. Daha binadan adımlarını, çıkmaz, atar atmaz. Evet. adımlarını atar atmaz bir müdahaleyle karşılaşmışlar. Böyle bir manzara var şu anda. Evet. İstanbul'da. Şimdi 11'de saat 11 gibi işte aşağı yukarı bir 20 dakika sonra disk e, şişliden e, daha önce de Duyurulduğu gibi e, taksim istikametine doğru yürüyüşe geçecek. E, evet. Acaba bununla ilgili herhangi bir beklenti o civarlarda herhangi bir hazırlık yani bunların dışında ekstra e, bir şey gözüne çarpıyor mu Veyahut e, bununla ilgili bir Ee, ...sıcak bir durum e, var mı e, meydan civarlarında? Yani bilindiği gibi e, resmi olarak izin alınan bir e, kazancı yokuşundaki anıta... ...ve Atatürk e, meydandaki anıta çelenk bırakma ile ilgili bir takım izinler alınmıştı. Türk iş e, saat 9.30 sularında... E, Kazancı Yokuşu'na geldi. Yaklaşık 50 kuşluluk bir gruptu. Çok temsili hmm. bir gruptu. Çünkü zaten Türk İş Katıköy'de kutlayacağını açıklamıştı. Buna izin verildi. Kazancı Yokuşu'ndaki, yokuşun başındaki anıta karanfiler atıldı ve hmm. e, grup ellerindeki çelengi anıta bırakabildi. Buna müsaade edildi. E, gazeteciler bunu takip etti. Tabii oradaki e, durum ne olacak? Temsili bir grup gelip e, çelenk mi bırakacak yoksa... Evet tüm üyeler de bu yürüyüşe dahil olmak isteyecek mi? Şu anda görünen manzara eğer öyle bir yürüyüş olacaksa kesinlikle orada müdahale edileceği Olacaktır yönünde. Olacaktır yönünde, evet. Evet, yani aslında Serkan Selam Gökşen ben bu arada. Ben <gülüyor> Merhaba Gökşen, iyi <gülüyor> yayınlar. Erken girip e, sizin programa da katıldım. Sabah ben şans eseri bir istiklale e, girme e, şansına eriştim. Orada hakikaten senin dediğin gibi iki sıra yan yana, yani caddenin iki tarafındaki binaların önünde böyle E, ...sıralar boyunca oturmuş polisler vardı. Biz de birazdan aslında Mecidiyeköy'e ve... Evet. E, Esentepe, ...Esentepe Şişli, Şişli civarına bağlanarak... ...senin dediğin oradaki müdahaleyi de... ...şey yapacağız, e, değerlendireceğiz. Aha. Bu arada e, son olarak bir şey sormak istiyorum. Bu e, şeyden sonra yani sizin... ...sen e, Şişli'den e, disk binasının önünden başlayıp... ...Taksim'e gelecek olan yürüyüşü takip edecek misin? Programın ilerleyen sürelerinde orada... Ee, senden bilgi alabilir miyiz? Ee, orada bir arkadaşım var. Disk binasının hemen önünde. eğer yürüyüp gelirlerse ve Taksim'e yakın bir yerde müdahale ederlerse ben buradan karşılayacağım. Oradaki arkadaşım da oradan yürüyüşle birlikte gelecek. Ee, birbirimize her an temas halindeyiz. Yani burada bir şey olmadığı için muhtemelen o tarafa gidebilirim. Ben aslında e, Tarlabaşı'na bakmak istiyordum ama Tarlabaşı'nda, Tarlabaşı Şişhane, o civarda şu ana kadar herhangi bir e, toplanmaya, müdahaleye dair herhangi bir bilgi yok. Orada bir arkadaşım var ama bir şey olduğu zaman buraya da en yakın Orası olduğu için oraya o tarafa doğru gideceğim. Evet. Yeniden bağlanabilirim. Oradaki son durumları aktarabilirim. Evet. Serkan çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Gün içindeki sıcak gelişmelere göre tekrar Açık Radyo dinleyicilerine gelişmeleri aktarmak için sana bağlanabiliriz. Evet, Kendine hafta, dikkat et diyoruz. Her hafta ekonomi ekoloji konuşuyoruz ama bu haftaki hakikaten tüm yurtta bir özellikle İstanbul başta olmak üzere bir sıkı yönetim hali var. Yayını da dolayısıyla bir bu bu sefer biber gazı ekosistemini konuşuyoruz <gülüyor> daha ziyade. <gülüyor> <gülüyor> biber biber gazının ekonomiye ve ekolojiye olan zararlarını <gülüyor> konuşuyoruz. Bununla ilgili de kısaca bir şey anlatmak istiyorum. En son e, gaz maskemi Berkin Elvan'ın cenazesinde ve oradaki olaylar sırasında takmıştım. İşte üzerinden ne kadar zaman geçti. Biber gazını dün akşam bir deneyeyim dedim. Yüzüme bir taktım. Hala o biber gazının kalıntıları vardı ve yüzüm inanılmaz bir şekilde yandı sabunlu suyla yıkadım bir süre sonra zor geçti yani haftalar Hı, sonrasında evet. bile oradaki e, kalıntılar var dinleyicilerimize şunu aktarayım beni uyardılar kimya mühendisleri odasından edinilen bir bilgi bu e, eğer üzerinize biber gazı e, gelirse o elbiselerinizi çünkü kimyasal Çözeltiliyor kimyasallar kullanılıyor her ne kadar organik olduğu iddia edilse de e, uzmanların verdiği bilgiler o elbiselerinizi yıkarken yanına başka elbiseleri atmayın sadece hmm. onlarla yıkayın hmm. e, o üzerinizdekilerle başkasına temas etmeyin gibi uyarılar da bulundu bence dikkate almakta fayda var. Evet peki çok teşekkür ediyoruz e, görüşmek üzere sana kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Çok mersi. Ee, bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra e, tekrar e, olayların sıcak e, yerlerdeki e, arkadaşlarımıza e, bağlanmaya devam edelim. De saoul, de saoul, de saoul, de saoul, de de de saoul, Om mijn kuur te 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programının 1 Mayıs özel programında yayınımıza devam ediyoruz. Yeşil Dalga programından Gökşen Şahin'de Mayr Hılgaz'la e, ve benimle birlikte bugün yayında. Programımızın ilk bölümünde Radikal Gazetesi muhabiri Serkan Ocağı'a bağlandık. Taksim ve çevresindeki son durumu e, bilgisini kendisinden aldık. E, şimdi de e, yayınımıza e, Avukat Hürrem e, Sönmez'i e, alıyoruz. Merhaba Hürrem Merhaba Pelin Senin bugün epey bir maceralı bir İstanbul <gülüyor> turun oldu galiba Tam bütün polis müdahalesinin olduğu noktalarda Sabah saatlerinden evet. bu yana neler yaşandı senin geçtiğin güzergahlar içerisinde Biraz dinleyicilerimize aktarırsan seviniriz e, Tamam şöyle sabah erken Beşiktaş'ta başladım zaten ben bugün 1 Mayıs turuma Evet. Ee, gruplar çok erken saatte toplanmaya başlamışlardı Beşiktaş'ta. Ee, ara sokaklarda küçük gruplar vardı. Zaten çok erkenden Beşiktaş sahil Yolu e, polis e, yaya trafiğine ve araç e, araç trafiğine kapatmıştı. Sonra ben oradan biraz e, yukarıya yürüdüm Yıldız'a doğru. E, Yıldız'da da yine yayalara e, ancak kontrol ederek geçiriyorlardı. Ee, şu anda olduğum işte Esentepe tarafına geldim ama burada Mecderköy Esentepe arasında epey yoğun müdahale oldu az evvel. Şu anda da yine ara ara sesler gelmeye devam ediyor. Çok fazla gaz olduğu için ben biraz Esentepe tarafına yürüdüm. Hı hı. Ee, böyle yani e, bol e, gazlı ve müdahaleli bir şekilde kutlanıyor benim ayı İstanbul'da. Evet. Ee, gördüğümüz takip edebildiğimiz kadarıyla zaten e, yani 3-4 Kişi bir araya geldiği zaman bir saldırı ile karşı karşıya kalıyorlar. Evet evet kesinlikle bir de tabi şey yani işte çantasında gaz maskesi olan talsit olan filan herkesi işte çantalarını boşaltıyor polis. Adeta bir şey hani suç aletiymiş gibi ama şu anda mesela normal zaten mesela ben ofisime giremiyorum gazdan dolayı şu anda. Dolayısıyla yolda yürüyen herhangi birinin zaten çantasına gaz maskesi olması gerekiyor maalesef. Zaten bu şartlarda evet. Standart aynen öyle. Evet. Arkadaşlar. Yani bu şartlar altında başka türlü İstanbul içinde hareket etme imkanınız yok. Yani olağanüstü hal e, altında gibi bir şeyiz şu anda zaten. Evet. Az önce Serkan aktardı e, Taksim'de Beyoğlu'nun e, sokaklarından birinden e, İHD'den 10 kişilik bir grup e, İstiklal Caddesi'ne e, çıkmak istemiş. Daha apartmandan dışarıya çıkar çıkmaz e, kendilerine müdahale müdahale edilmiş polis tarafından zaten yani böyle üçerli dörderli kişi halinde yürümek e, söz konusu değil o civarlarda ve özellikle e, sanıyorum ok meydanından Mecdiye Köy'e doğru e, yürünülen güzergahlar üzerinde e, sabah saatlerinden bu yana e, müdahaleler e, oluyor çeşitli işte gaz ve belli noktalarda aslında plastik mermi kullanıldığı da e, söyleniyor e, evet. değil mi? Evet evet ok meilanından sabah zaten çok erken plastik mermi kullanıldığı haberleri gelmişti. Buradan da sanırım Şişli'ye yürümeye çalışan disk yürümeye çalışan grupları durdurmak için müdahale ettiler meclis. Evet çeşitli E5'te. sendikal sendikal gruplara müdahale edilmiş evet, Şişli'ye evet, doğru evet. yürümek isteyen. Evet. evet Onun yani dışında işte, işte saat 11'de de diskten yürüyüşe geçilmesi planlanıyor. Herhalde işte gün içinde. E, sıcak dakikalar yaşamaya devam edeceğiz. E, Umarım o. kötü haberler almayız. İnşallah, Ama inşallah. E, gidişa pek, e, biraz can sıkıcı görünüyor şu Cans anda. Can sıkıcı görünüyor. Evet. Peki aktardığın bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bilgilerin bir yayınlar e, diyorum size. Kendi dikkat edelim. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hoşçakal. Bu arada en iyi bilgiyi alabildiğimiz kaynak aslında Twitter gibi görünüyor. Dolayısıyla evet. Twitter'dan şu an gelen anlık haberlere baktığımızda Beşiktaş'ta bir yeni sert müdahalenin başladığından söz ediliyor. Ee, bu arada trafik yani metrobüs kapanmıştı. Metrobüs e, Topkapı'ya kadar çalışıyor. Avcılar Topkapı arasında çalışıyor. Topkapı'da insanlar indikten sonra belli bir noktadan sonra trafik de kilitlendiği için e, polis belli noktalarda yolu kestiğinden dolayısıyla insanlar yürüyorlar. Ee, o yürüyen insanlarla beraber çeşitli işçi grupları da bu yolu yürüyerek diskriminasyona yaklaşmaya çalışıyorlardı. Bu süre içerisinde Mecidiye Köyü'nde e, birkaç kere saldırı oldu. Şimdi eee orada bulunan arkadaşımız Şükrü'ye bağlanacağız. Şükrü Kandemir'den Mecidiye Köyü'nde daha ziyade bu E5'teki köprü üzerinde olan olayları öğreneceğiz. Şükrü merhaba. Merhaba. Hoş geldin yayına. Bulduk, teşekkürler. Ee, sen aslında bir süredir E5'teki yol üzerindesin E5 yolu üzerindesin ee, orada çeşitli evet. işçi grupları yolu yürüyerek aslında E5 üzerinden yürüyerek e, DİSK binasına ulaşmaya çalışıyorlardı evet. ee, Mecidiyeköy'e girişler ve Şişli'ye girişler kapalı olduğu için ama bu arada polis müdahalesi gerçekleşti. Senin az önce konuştuğumuzda, hani polis araçları görünmüyor ama çok ciddi gaz geliyor buraya diyordun. Hı hı. Hem evet. e, oradaki bir süreci anlatabilir misin? Şu an herhalde nefes alabilecek durumdasın diye tahmin ediyoruz. Ee, şu andaki durum da bekleyiş içinde, arkalarında kaldık. O bahsettiğim e 5in üstündeki grubun önünden yürüyorduk. Zaten trafik kapalıydı. Hı hı. E, oradan yürüyüş gerçekleştiriyorduk. O grubu püskürttüm. E, Levent yönünden aşağıya indirip. Şu anda profilo alışveriş merkezinin girişinde sıkıştırdılar. Ee, arkalarında kaldık. İçeriye giremiyoruz almıyorlar. Bekleyiş devam ediyor. Yoldaki barikatları kaldırıyorlar belki. Seslerini duyuyorsunuzdur. Evet Aa, arkadan ses geliyor. İnanılmaz direniyor. Her, herhangi bir şekilde polis bir metre ilerleyemedi. Bir, belli bir süre mahallenin başına çekiliyorlar. Belli bir süre on metre ilerliyorlar. Geri duruyorlar. Biz de gazdan etkileniyoruz şu an. Hı hı. Bekleyiş devam ediyor. İnsanlar farklı alternatif yollara erişmeye çalışıyor. Hı hı. Bir grup grupta e, şu an Meclis Köyünün önünde, Türkçe'ye kombinansının önünde tam arkalarında bekleyip ara ara sloganlar atıyorlar. Hı hı. Ya şu anki tutumları hiç iyi değil çünkü sıkıştırıyorlar. Artık çok daha bilinçli hareket ediyorlar muhtemelen. E, aşağıdan gelmişti gaz. Çok eminim çünkü yukarıda hiç polis yoktu. Önce aşağıdan başladılar sonra beklediler. Bekledikten hı hı. sonra Aşağıya inmelerini, başka alternatif yolu yok çünkü. Oradan indirip tekrar ara sokaklara sıkıştırıp dağıtmayı planlıyorlar. Amaçları bu gibi görünüyor. <gülüyor> Ve herhangi bir şekilde uyarı görmedim. Herhangi bir şekilde insanlara karşı tutumlarında diyimser bir taraf yok. Yani bilmiyorum ne olacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. E, bu arada... Ee, i̇lk bir sabah biz, e, internette gördüğümüz yine fotoğraflar vardı. Ee, yanlış görmediysem ben metal iş işçileri yürüyordu oradan ve onlara e, ilk Müda müdahale edilmişti. yapılmıştı. Evet. evet, evet. Bu esnada e, seninle dağında, konuşurken... <gülüyor> dağında çok ağır bir şekilde karşılıklı hava fişekler atılıyor. Somalar su sıkıyor. İnsanlar, ya buradaki grup inanılmaz. İnanılmaz da şu an. Yani burada önlerde arkadan sesler geliyor yani. zaten. Evet. Yani bir süre sonra önümüzdeki polislere biz de yüklenici gibi geliyor. Öyle görünüyor. Şu anda ee, yani Disk binasına varmaya çalışıyor anladığım kadarıyla evet. oradaki grup. Evet, son, Bu arada son, şey Twitter'dan gördüğüm bir takım arkadaşlarımızın paylaştığı fotoğraflara ve bilgilere göre de Disk binasından yürüyüş başlamış şu anda. E, ufak ufak yürüyorlar e, sanıyorum ama e, diğer arkadan gelen gruplarla herhalde henüz daha e, birleşemediler görünen o evet, ki şu, an, değil mi? şu anda bize doğru da geliyorlar Öyle bir mi? grup hı hı. bir grup polis ve arkalarında bir tane somar buradaki sloganlar artınca buraya yöneldiler amaç sadece disiplinasına yürümek ama değil mi şu anda yani yani e... evet herhangi bir şekilde kimseye hiçbir yere zarar verilmiyor çok net bir şekilde görülüyor polis yukarıya Yukarıya doğru atılıyor. Yani gökten hava fişek düşer gibi gaz bir şey fotoğrafları var elimde. Hmm. E, açık ve net bir şekilde. Tomanın apartman boyunda üçüncü kat en az üçüncü kat seviyesinde çıktığı e, su görüntüleri var. Biz Mecriye köy E5'ten yürürken <gülüyor> üstümüze su su geliyordu ve yukarıdaki gruptan çok uzaktaydık. Yani herhangi bir hedef göz için müdahale ediyorlar. Evet çok teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Bu bilgileri Asla. bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Hoşçakalınlı yayınlar dileriz. Çok teşekkür mevsim. ederiz. Sağ aslında görünen o ki Serkan'ın söylediği gibi sadece taksim koruma altında ve grupların taksime ulaşmaması için aslında evin fotoğrafları da dolaşıyor çıkan, zaten evet e, çıkan ya da kapısının önüne çıkan herkesi müdahale ediliyor gibi bir durum var. Evet. Ben de sabah E5 üzerinden e, dolay yani E5'e girdim radyoya gelirken orada hakikaten ciddi trafik tıkanmış. Çünkü polis geçen araçları yolu daraltarak geçen araçları kontrol ediyor. Ben tek hayatımda tek... ilk defa bisiklet üstünde çevirmeye maruz kaldım ya yani çantamı açıp kontrol ettim radyoya gelirken ee, neyse artık. Evet. evet yani bu orada yollar aldığı için bir yandan da toplu taşıma engellendiği için insanların büyük bir kısmı yürümek zorunda bu yürüme esnasında da görünen o ki sadece evet. diskinalına gelmeye çalışan işçilere değil herkese müdahale ediliyor. Evet. Şu anda benim e, T24'ün e, sitesinden e, gördüğüm e, fotoğraflar da epey çarpıcı. Beşiktaş, Mecdiye köy ve ok meydanında tabii ki bütün bu biber gazlı e, fişekli müdahaleler sonucunda e, yaralılar da var. E, yani umalım ki bunlar çok ciddi e, yaralılar değildir ama yani görünen o ki resimler e, yine aslında polisin şiddetinden herkesin nasibini aldığını gösteriyor. Aynı zamanda gözaltı haberleri de yine internetten gelmeye başlıyor. Az önce Şükrü'nün bize bildirdiği profil AVM önünden gelen gözaltı haberleri var. Örneğin şu an. Evet. Dolayısıyla polisin müdahalesi sanki her anlamda devam ediyor gibi Hı -hı. her yerde. Evet. Ee, biz bu haftalık süremizin sonuna geldik. Biraz sıra dışı ...bir ekonomi, ekoloji programı yaptık bugün. Aslında biraz kent hakkı meselesi bakımından da yaklaşmış olabiliriz. Yani çok Hem da... kent hakkı aslında belki biraz da meselenin çok daha çarpıcı bir boyutu olan... ...belki de işçi ölümlerinden evet. de bahsetmek gerekirdi ama... ...yani çünkü Diskin yaptığı en son bir araştırmaya göre... ...her dakika bir iş kazası, her saat bir ölüm oluyor... Çok çeşitli sebeplerle ayda ortalama 90 tane işçi bu iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Meselenin en can yakıcı boyutlarından birisi bu da bu. Belki daha sonraki ekonomi ekoloji programlarımızın birinde de özellikle bu artan inşaat ve enerji projelerindeki iş cinayetlerinden söz edebiliriz. Ee, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya evet. görüşmek üzere diyelim. Herkes edeyelim. dikkatli olsun. Her görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji